Hazırlayan ve sunanlar Ali Pınar ve Ersin Antep 94.9 Açık Radyo'da Allah programına hoş geldiniz. Bendeniz programı hazırlayıp sunanlardan Ersin Antep. Hepinize mutlu bir çarşamba diliyorum değerli dinleyenler. Bizlere ulaşmak isterseniz allaturka.com.tr mail adresini Twitter'da Allah Turka bir hesabını ve Facebook'ta Allah hesabı ve grubunu kullanabilirsiniz. Bugünkü programımızı Cemal Reşre konser salonundan hazırlayıp sunuyoruz. 18 Nisan tarihinde Bilken Senfoni Orkestrası önemli bir konser gerçekleştirdi. Avustralya kökenli şef Matthew Corey idaresinde Mezo Soprano Aste Karayavuz ve Bas Tuncay Kurdoğlu'nun da katıldığı İrem Arstan Aydın ile Mert Yavuzcan'ın anlatıcı olarak yer aldığı bir Nusret İspir projesi ve Hasan Ali Karasar kuratörlüğünde ve kurgusunda gerçekleşen Çanakkale'nin 100. yılı anısına 8 dünya premierini kapsayan önemli ve özel bir konserdi. Bu konserde besteciler Yiğit Aydın, Mahir Evrim Demirel, Recep Gül, Füsun Köksal, Turgut Pöğün, Onur Türkmen ve Tolga ayaların eserleri icra edilmiş oldu. Esasen 8 bestecinin eserleri bir bütün eseri oluşturdu desek yeridir. Şimdi fazla bekletmeden hem müziğe hem de şey konser salonunda gerçekleştirdiğimiz sohbetlerimize geçiyoruz. İlk konuğumuz Evrim Demirer olacak. Birkent'in 18 Nisan tarihli konserinin provasındayız. Ve e, Çanakkale'nin 100. yılı vesilesiyle Verilen eser siparişlerinin yer alacağı konserin provasındayız. Yanımızda değerli bestecilerden Evrim Demirel var. Öncelikle yanımıza ve yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Ee, Evrim Demirel sizin beslediğiniz eserin adı ve içeriği hakkında bilgi alabilir miyiz? Benim ilk eser benimsi, konserdeki. Ee, bu Çanakkale projesi biliyorsunuz. 2015 1915, 100. yılı dolayısıyla yapılmış bir proje. Ee, benim eser Troya'ya dair bir eser. Ee, burada bir Hittit e, Güneş Tanrıçası bir kehanetten bahsediyor. Bir büyük savaş çıkacağını işte insanların öleceğini, alıkların yakılacağını söylüyor. Herhalde o coğrafyanın da e, birazcık tarihini anlatıyor aslında. Ee, geçmişten günümüze hep orada bir Savaş oldu umarız ileride olmaz ama bu biraz hani sanki dünya tarihi böyle bir şey her yerde birbirimizi katlediyoruz ve devam ediyoruz duracak gibi de görünmüyor Biraz onun umutsuzluğunu anlatan bir eser aslında. Eserinizin adı nedir peki? Arina'nın şarkısı. E, solist e, söz konusu mu? Evet, solist var, bir metro soprano var. Bu partiyi bu konserde kim seslendiriyor? Asi de Karayoz. E, peki bu eseri e, bestelemeden önce böyle bir sipariş geldiğinden itibaren aklınızda hangi anlar ya da neler canlandı? E, yani eserle yüzleştiğiniz anda, notalarla yüzleşmeye başladığınız anda özel bir hikaye söz konusu muydu? Yani tam olarak değil. E, proje belirlendi. Nasıl bir e, işlev yükleneceğini hayal ettim kafamda. Ee, özellikle antik Yunan'a dair bir şey olması beni çok heyecanlandırdı. Sonrasında bu geldi. Hı hı. Takriben kaç dakikalık bir eser? Sekiz buçuk. Sekiz buçuk. dakikalık bir eser. Peki diğer eserlerinize karşılaştırdığınız zaman bu eserinizle ilgili olarak Evrim Demirer'in yazısını takip eden e, müzik severler Neydi, e, neye dikkat etmeliler? E, yani bunda tabi bu aslında bir şarkı. Orkestra müziği olduğunu söyleyemeyiz orkestra bu şarkıya eşlik ediyor Bu bir e, kadının kehanetinin şarkısı e, Evrimde biraz çizgisi Tabii ki orkestrasyonda var evet, e, ama temel olan şey şarkı şarkı planda. Yani siz aslında 8 dakikalık keyifli bir şarkıyla karşılaştıracağınız veyahut da e, hikayesinden e, çıkarımlarda bulunabilecek bir şarkıdan e, yola çıktığınızı en azından dinleyicilerin o yolu izlemesi gerektiğini söyleyebiliriz. Doğru mu? Aynen. Çok doğru. E, 8 dakikalık bir eseri yazması herhalde uzun sürmüştür. Ne zaman başladınız eseri yazmaya? Yani tam tarihi bilmiyorum ama... 1,5 2 ay sonuçta evim demirel orkestrasyon olarak e, geleneksel sazları kullanarak besteleyicisiniz. Eee bunda öyle bir tercihiniz var mı? Yoksa neden olmadı? da öğrenmek isterim. Aynı şey için caz ögelerini de e, sorabilirim. Yani şey e, şimdi buradaki durumda bir orkestra var bir de şarkıcımız var. Yani şan sanatçısı, şarkıcı diyelim. E, o yüzden öyle bir şey kullanma fırsatım olmadı. Ekstradan ben de e, böyle bir şey talep etmedim. Genelde sanat ilişkisi yani sanat sanatçı ilişkisi öyle yürüyor birazcık duruma göre yapılması gereken işe göre biz şekilleniyoruz ama olsaydı mutlaka kullanırdım fakat yani bu projede yok. O halde size eserinizle ilgili olarak tabii ki başarılar diliyoruz provasında olduğunuz için. Bu başarı temennisi sadece sadece alkışın yüksek olması, yoksa besleyicilerin böyle beklentiler beklentileri de yoktur ama ve eserin ömründe uzun olmasını, çağları aşmasını temenni ediyoruz. Ve bu anlattığınız daha doğrusu sizden geleceğe aktarılacak olan tüm mesajların da bu uzantının da yüzyıllarca sürmesini temenni ediyoruz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Harika temenniler bunlar. Da besteci Turgut Pöyün var Bir küçük torpil Turgut Pöyün'le biz Besteciler Orkestra Şefleri ve Müzikologlar Birliği'nde Beraber omuz omuza çalışmış durumdayız Ve o da çok duyarlıdır Özellikle Ankara'dan İstanbul'a Kazandırdığımız isimlerden biridir İstanbul'un denizi var diyerek Adeta kandırdığımız Aklını çeldiğimiz besteci Turgut Pöyün'le yan yanayız Hani içten söyleyeyim de merhaba Merhabalar. <gülüyor> hoş bulduk tekrar. Tekrar hoş geldiniz. Evet. Turgut Pöy'ün ilk siparişi aldığı zaman 18 Nisan 2015'te seslendirilecek olan eser anlamında hangi ismi düşünmüştü, hangi ismi koydu, nasıl bir eser, neyle karşılaşacağız? Aslında ismi koymam herhalde eseri teslim etmeden bir gece önceydi. <gülüyor> Kararsızdım yani ama Gelibolu'nun Hayaletleri oldu müziğin ismi. Kısaca müziği anlatayım. Lütfen. Yani bütün projenin içinde Askerin Dilinden Savaş diye bir 3 eserlik bölüm var. Bunun birincisi benimki. Bütün müzikte 5. sırada geliyor. Şöyle bir şey oldu, Askerin Dilinden Savaş deyince benim aklımda oluşan şey pek çok askerin hem Türk hem Anzak tarafından pek çok askerin mektuplarını, anılarını, röportajlarını vesaire okudum. Ve bunların içinden cümleler seçmeye başladım. Sadece bir tarafı gösteren, yani bu konserin ana teması olan ortak acı ve dostluk haricinde başka duyguları yansıtan metinler de aslında seçmek istedim. Çünkü o aradaki kontrastı ortaya çıkartabilmek için çok daha etkileyici olabileceğini düşündüm. O yüzden 7 tane temel duygu durumu üzerine kurguladım. Ve bunlar, aslında önce şunu söylesem daha iyi, 17 tane askerin cümlesinde, yani Birden fazla cümlesi olanlar da var ama toplamda 17 Türk ve Anzak karışık askerlerin metinlerinden bir cümleler seçkisi yarattım diyelim. O zaman evet. solisti ve bas solistin var. Tuncay Kurtoğlu söylüyor. Aslında anlatıcı gibi yani bir şarkılama yok. Ama müziğin yapısı gereği ritmi ve müziği çok iyi takip edebilen girişleri çıkışları oldukça zorlayıcı olduğu için bir şancı olmasını tercih ettik. E, Tuncay da çok güzel beceriyor bu işi, hem de e, tiyatro anlamında da yani tiyatroal bir anlatım da ekleyebiliyor. O yüzden çok memnunum e, Tuncay Bey ile çalıştığım için. Böyle bir e, metin ortaya çıktı. Askerlerin kim olduğunu söylemiyorum çünkü içinde nefret söylemi gibi düşünülebilecek bir takım şeyler var ama onların çoğunun öyle tanınıyor olmasının sebebi, öyle duyuluyor olmasının sebebi e, içinde bulundukları metinden kopartılmış olmaları. Yani. Birisini öldürdüm diyor ama ondan sonra onun ilgili suçluluğunu ifade eden cümleler takip ediyor ama konserde Birisini öldürdüm diye duyuyoruz onu ee, O yüzden onların isimlerini vermemeyi tercih ettim Bir de ee, Nasıl diyelim Uluslarından onları arındırdım yani cümlelerin bazılarında Türklerim, Anzaklarım, Efendim, Şeyler vardı Onları hepsini arındırdım e, Ufak tefek değişikliklerden bir şey önerdi Ama genel olarak şunu söyleyebilirim e, Yedi tane temel duygu durumu El alıyor. ...ve bunların arasındaki tez attıkları ortaya çıkartmak için ilk başta öyle başlıyor. Yani bir nefret, tiksinme ile söylenmiş bir alıntı. Ama daha sonrasında bir sevgi dolu bir cümle, daha sonrasında acı dolu bir şey. Ve bunlar böyle eser yürüdükçe birbirinin içine girmeye başlıyor, başlıyor parçalanmaya başlıyor. Ve en sona doğru geldikçe o delirme hali, savaş alanındaki delirme hali diyelim... Yavaş yavaş yerini suçluluğa ve en sonunda da tükenmişliğe doğru bırakıyor. Uzunca bir düşüşten sonra ölerek kayboluyor diyelim. Ölerek. Aslında bu bir savunma savaşı diyorsunuz. Yani Türklerin itiraf devletleri adı altında Fransızlara, İngilizlere karşı ama biz karşımızda ön yargıyla getirilmiş olan Anzakları başka ülkelerde de bulduk ama bu savaşı sonucunu Anzaklar ve Türkler bir dostluğa dönüştürmeyi başardılar. Ve bugün de 18 Nisan'dan bahsediyoruz tarih olarak. Konserde bir aslında Avustralyalı şef ve Türk bestecilerin eserleri yer alacak aslında Bilkent Senfoni Orkestrası'nda pek çok e, ulustan var. bu aslında barış anlamında çok önemli bir belki gün diye görülmesi gereken bir gün Abi, şunu da bilmeliyiz ki bu savaşta hep biz Anzak ve Türkler üzerine konuşuyoruz ama e, şöyle bakarsak tarihsel akışa İngilizleri e, bunun yanı sıra diğer e, toplumlardan gelen mesela Senegaliler de vardı Hintliler de vardı ama Pakistanlar bile vardı ama onlarla ilgili böyle bir e, çıkarım yok. Bugün aslında belki de sizin müziğiniz de bu sonuçların hepsini barındıran ve orada objektifin biraz daha uzaklaşıp ama belli sesleri sadece çektiği bu anlamda da insanları belli şeylerle yüzleştirmek matı taşıyan bir müzik anlamına doğru mu anladıkları? Doğrudur. Mı? Yani cephede süngüyü yiyen ve süngüyü saplayan asker arasında aslında çok bir fark olmadığını anlatmak istiyor. İkisi de o anda ölüyorlar. <Gülüyor> Dediğim gibi bağımsız olarak e, tabii bu proje Türk-Arzak ilişkileriyle de alakalı olduğu için tabi Öyle gibi oldu ama yani benim müzikte aslında sadece Çanakkale Savaş'ta değil bütün savaşlara gönderdi O zemine basan askerin ister canlı ister şehit olarak çıksın yaşadığı dram ve onun da değil sadece bütün toplumun ve evde bekleyenlerin yaşadığı dramın üzerine kurulu bir ifade aslında diye yaptığım i̇şte, şey. Tamamen yani, hani, insani tercihlerim. Aslında gelecekte savaşların olmaması için de zaten alamız gereken nokta olsa da insani evet. noktada evet aynı yani bir oradaki anlatıcı aslında üstlendiği görev e, 17 asker olmasına rağmen olmasına rağmen tek bir kişiyi anlatıyor ama o tek kişi üzerinden herkese anlatıyor ve en sonunda da tekrar kendine dönüyor ve ölüyor aslında. Orada çıkabilecek bir yani. Yaklaşık kaç dakika sürüyor? Ya benim o konuda bir <gülüyor> nasıl diyelim 7 ila 8 dakika olmasını bekleniyor yani sipariş öyleydi ama toparlayamadım. 13 dakikalara vardı. <gülüyor> Biraz fazla aştım yani. Benim için de zorluk olduk. Hızlı yetiştirmek gerekti bana. Hocasının sorduğu soruya sınavda çok fazla cevap fener öğrenci gibisiniz yani değil mi? <gülüyor> ya, tabii yani önceden yaptığım kurgunun işte... Işleti... Anlatacak çok şeyimiz vardı. <gülüyor> <gülüyor> yani şey o tükenmeyi önceden anlattığım e, biçimin, formun içine oturtabilmek için önceden tahmin ettiğimden daha fazla zamana ihtiyaç vardı. O yüzden... 7 temayları geri geri karşıtıklar o tabi. Evet. Yani. Yani Sıcak gibi değil. Tabi tabi. Daha fazlaydı bu arada. E, 9'du o. E, alıntılar 17 askerden değil, 30 askerdendi falan. Onları kese kese kese kese en çok buraya düşürebildim yani. Özü bu. Evet. Özü bu. Belki ileride aynı tema çerçevesinde büyük bir senfonik eserde yazabilirsiniz. Yazılabilir evet. Yani çıkar. E, çok ciddi bir malzeme tabi var elde. Yani kendim de çok fazla şey öğrendim hem yaptığım araştırmadan hem müzikle ilgili çünkü ben tekst yani şahı kullanmaya alışık değilim ben çok az kullandım bir şekilde kaçma eğilimim o işlerden yani metnin durumu somutlaştırmasıyla ilgili ama bu projeden sonra sanıyorum bu tarafa kıyacağım çünkü bilinmez keyif aldım bir de uğraştığım yani son yıllarda uğraştığım belli duygu durumlarını yansıtma çabası ama bu Yanlış anlaşılmasın, işte ben nefreti yansıtmaya çalışıyorsam seyircinin nefreti hissetmesini istemiyorum da karşıdan gelen müziğin neyi ifade ettiğiyle ilgili bir şüphe olmadan net bir şekilde kavramasıyla ilgileniyorum. Ve karşıt getirdiğim veya benzer duyguların etkileşimleriyle uğraşıyorum. Yani son dönem yaptığım iş oldu. O yüzden Metin inanılmaz Yardımcı oldu bana. Sana böyle devam edeceğim bir süre. Harika. Eh, biraz konunun işine sadece bir şey söyleyelim. Özellikle Ankara'da bulunduğu dönemde besteciler orkestra şefleri öğrenciler birliği için e, bilhassa yarışmalar başta olmak üzere çok büyük emekçiliği vardır Turgut Pöyün'ün. Sanırım İstanbul'a taşınmak ve o tür sorumluluklardan biraz uzaklaşmak Turgut Pöyün'ün müzikal olarak daha fazla üretimine de katkı sağlamış gibi. Çünkü Borsan kuartet için de siz bir sipariş yerine getirmiştiniz. Bunun için de onlar sanki şey gibi hani bir görev gibi adeta evriyet yapması lazım ama nasıl kendinizi böyle Notalarınıza kavuşmuş gibi hissettiniz mi <gülüyor> Evet, Aynı dönemde galiba Bilkent Üniversitesi'nde de bölümün başkanıydınız Evet, Komposyon Dekan yardımcılığı abi. yapıyordum, kompozisyon bölümünün başındaydım. Abi. Çok fazla idari görevim vardı yani 3 yıl benim için kayıp, müzikal anlamda 2006-2009 gibi herhalde. Daha sonra bütün görevlerimden istifa ettim, adım adım ve daha fazla müzikle uğraşabilmek için aslında dediğiniz gibi Doğrusunu söylemek gerekirse Borcumu da ödemiş hissediyorum Tabii ki daha emeğimiz çok geçecek Ama yani şu an Müziğe takılacağım O zaman Müziğe hoş geldiniz Teşekkürler Teşekkürler <gülüyor> Benim suçum. Elinizdeki olması o sinir, gibi. Ondan, cesetler, hayal etti. 94.9 Açık Radyo'da Aliaturka programı devam ediyor. 18 Nisan 2015 tarihinde Cemal Reşre konser salonunda gerçekleşen Birken Senfoni Orkestrası'nın konserinden provasından... İki bestecimizle sohbet ettik. Önce Evrim Demirel sonra Turgut Pöyün Çanakkale Savaşlarının 100. Yılı vesilesiyle Bilkent Senfoni Orkestrası tarafından verilen eserli siparişleri hakkındaki söyleşilerimizi sürdürüyoruz. Şimdi Recep Gül aramızda, Bilken Senfoni'nin probası devam ediyor aşağıda. Foyda, röportajı devam ediyoruz bizde. Sizin eser sıranızı rica edeceğim ilk önce? Benim eserim 6. sırada çalınıyor. İsmi nedir ve de temasını biliyoruz ama hani daha ziyade ayrıntılı olarak niye anlatıyor? Benim eserimin ismi ''Beni Mektupsuz Bırakma'' Aslında evden cepheye yazılan mektuplar üzerine bir teması var. Daha çok eser tabii ki hani savaşın ve askerin gözünden Çanakkale'ye bakarken ben birazcık daha farklı bir yerden bakmak istedim ve hani o sırada evde insanlar ne yaşıyorlardı Çanakkale Savaşı devam ederken orada eşleri esenin solisti mi esenin Solist solisti zaten karakter o bir bayağı aslında hani kocası evet. o sırada savaşıyor cephede ve sürekli mektuplaşıyorlar ve onun mektupları üzerine ben böyle bir tekst yaptım tekrar ve onun aslında oradaki o duyguları anlattığı kocasıyla işte o gündelik hayatı anlatması işte ev ev halini anlatması kendi korkuları tedirginlikleri yani aslında çok daha insanların bir savaş esnasındaki gündelik hayatlarına bir bakış aslında benimkisi. Daha önce yazılmış bir metin değil o zaman. Mektuplar yazılmış sonuçta. Mektuplar gerçek mektuplar. Gerçek mektuplardan aldınız. Evet gerçek mektuplar ama şey onları ben hani daha böyle bir şiirsel hale getirdim. Sonuç olarak benim sözlerim yani onların üzerine yaptım. Solist Mezzo Soprano Parkisi mi? Mezzo Soprano Parkisi. gerçi birazcık daha şey, yüksek tanılı bir... Mezzo Soprano Partisi. Yaklaşık kaç dakikalık bir eser? 7 dakika sürüyor eser. Evet. Zaten Spaz Bizeveli'den 5 ila 7 şeklinde düşünmüştük zaten. Evet. Ee, Büyük Senfonu Orkestrası ve Mezzo Soprano için yazılmış bir eser. Ben seviyorum Mezzo Soprano için yazmayı. Yılancadan daha, daha çalışmalarım oldu 3-4 kere Mezzo Soprano'nun orkestrayına. Peki Çanakkale gittiniz mi bu eseri yazmak için? Yani evet. Bir Biraz çalışmanız oldu mu? Ee, Çanakkale'ye gitmedim çünkü şehitlikler beni biraz fazla etkiliyor. Ben genelde böyle şehitliklere gittiğimde bilmiyorum beni bir ağlama tutuyor, onun için çok dayanamıyorum diye söyleyeyim. 2005 de... yılında Çetin Işıközcü yaptığım bir söyleşti. Aynen bu şekilde cevap almıştım ve Çetin Bey'de geçtiğimiz ay sanırım Çanakkale'ye Çanakkale evet. ne sahip. Bazen de herhalde iyi duygu yoğunluğu yazmanın önüne geçebilir. Yani evet bir de zaten ben her ne kadar şey olsa da yani birazcık daha hani direkt olarak savaşın içerisinde anlatmaya çalışmadım yani birazcık daha savaşın bizde olan yansımasını anlatmaya çalıştım ama burdaki besteci olarak simbolunuzda biraz daha anlatıcı anlamında yani ben bunu anlat. Yani bakın bakımlığıyla... Tabii bir ki bir yani orada orada tabii ki savaşın yani savaşın hissiyatını sonuç olarak siz müzikle yansıtmaya çalışıyorsunuz zaten hani orada benim yaklaşımım Tekst tamam evden yazılan mektuplar üzerine ama müzik tamamen bir şekilde atmosferini seyirciye geçirmeye yönelik bir müzik yapıyor. O anlamda dramatik ve yoğun bir müzik. Karşılıklı anlaşabilirlik açısından da sanırım o günün Türkçe kelimelerini değil, özellikle bugünlük hayatta kullandıklarımızı... Şöyle aslında sonuç olarak... Ben de önceden bu arada mübadele ile ilgili bir çalışma yapmıştım. Özellikle mektuplarla ya da insanların anlattıklarıyla çalışırken farklı eğitim gruplarından gelen, farklı insanların söyledikleri şeyler çok fark ettiriyor. Bazıları daha bugünkü dile yakınken, bazıları mesela o zamanın çok daha eğitimli bayanları da erkekleri çok daha ağır ve akademik bir dille Ağdalı Tabii ki. Özellikle benim yazdığım metinlerde de öyle bir durum söz konusuydu. Çok eğitimli bir bayağı mesela var ve onun yazdığı şeyler çok ağdalı. Yani bugün ben onları müziğe döksem insanlar anlamazlar ama ondan sonra normal mesela gündelik Türkçeye dönüyor. Ve ben birazcık daha oraya, oraya geliyorum. O halde bu eserde tek bir kadının mektubu söz konusu değil. Aslında tek bir kadının mektubu, mektubu söz konusu. E daha önce ben sizin büyük bir orkestra eserinizi hatırlamıyorum. Evet, Türkiye'de daha önceden çalınmadı. İstanbul seyircisiyle orkestra orkestralarından da bir tanışma diyebilir miyiz? İlk defa olacak evet. evet. evet. Uzun zamandır Türkiye'de seslendirecek iki eserim aslında. Daha önceden Amerika'da, Almanya'da kanalında oh, sergileceğim. Ben de iki senede Türkiye'deyim. Biraz adaptasyon rejimindeyim. O pek olan için biz abi geldim da iyi bir buluşma, bir tanışma olmasına temel ediyoruz dinleyicilerimiz açısından. Teşekkür ederim. Recep Kül ve Müziği ile daha sıkı sıkı bir gelecek için ve proje bağlamında da eserinizden dolayı kutluyoruz. Çok teşekkür ederim. Evet, Şimdi yanımızda Tolga Yayalar var. Tolga Yayalar da aslında İstanbul dinleyicisinin pek tanışamadığı isimlerden biri olarak düşünülebilir. Yanımıza aramıza hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Çok önemli ve anlamlı bir proje. Eseriniz kaçıncı sırada yer alacak ve adını, içeriğini sizden öğrenebilir miyiz? Benimki yedinci sırada. İngilizce ismi Will This Frightful Noise Never Cease? Türkçesi de bu korkunç gürültü asla sona ermeyecek mi? Eserin adına yol çıkarak aslında çıkaranımlarda bulmak belki mümkün ama bu bize önyargılarla yanlış yere götürebilir. Sizden önemli içeriği hikayesi var mı? Sanırım bir solist var. Yani, e, benim aslında çıkış noktası gürültüdü aslında o da savaşın içindeki gürültü bir sürü yani yazılmış mektupları işte anıları okudum ben ve onların içinde fark ettiğim bir şey hep böyle bir gürültünün bir tem olması savaşın getirdiği bir gürültünün dayanılmaz bir şey onu biraz ben de kafamda canlandırmaya çalıştım ve müzeyde onu yansıttım aslında bütün şey yani basın bir asker olarak o gürültü ortamın içinde var olması ve ona karşı verdiği tepki sanırım bir önceki serde. Trubetpönü'nün eserinde de zaten bas yine bir asker evet. bölümü ama kimliği belli olmayacak evet. şekilde ulussuz. Sizde de mi Hı. ulusunu Hı. anlayamayacağız asker? Benimki yok. Benimki tam Anzak, tamamen Anzak deneyimini yansıtmaya çalışıyor. Türk tarafı değil de Anzak tarafı. O yüzden İngilizce. O yüzden İngilizce ben Türk tercüme etmek istemedim. Orijinal metni kullandım. Ve yani biraz böyle programatik bir tarafı da var. Yani ilk başta işte 25 Nisan'da onun için önemli olan günde o çıkartma yapılıyor. İlk önce şeyde çıkartma gemisinde, e-botunda ve ne olacağını bilmiyor. Uzaktan bomba sesleri falan duyuluyor ama işte hep o bir gürültü var. O tedirginliği, işte bilinmeyene karşı gitmesi, bilinmeyen bir şeyi deneyime doğru yol alması ve onların, yani onları biraz yansımdan çalıştık. Belki ilk kez bir çıkartmaya katılıyor Belki, tabii, yol, tabii. tabii. Çoğu zaten çok genç. iki tane yansımdan kaynaklandı. iki tane hani bir tanesi biraz daha gençti, bir tanesi biraz daha deneyimliydi ama ikisinde de oluş yani oluş aynı deneyim aynı. yaklaşık kaç dakika sürüyor eseriniz? Sekiz buçuk dakika diye daha hesapladım. Peki bu eserle ilgili ilk size talep edildiğinde hem hikaye anlamında hem de diğer bundan önceki orkestral ya da diğer eserleriniz bağlamında bu eserin sizdeki yeniliği neydi? Benim için ayalar ya anlamında bu eserle şu şuna dikkat etmeli dinleyici diyebileceğiniz belki de. Ya ben son zamanlarda, yani özellikle oda müziklerinde çok fazla işte böyle gürültülü sesler kullanıyorum, değişik teknikler yapılmış. Orkestra hiç, yani orkestra çok ufak denemek denemiştim. Bu sefer hani konunun çok uygun olmasından dolayı bu parça tamamen yani öyle bir atmosfer içinde yapmak istedim. O biraz yeniydi. Aslında bu, bu eser biraz daha uzun olsaydı ilk baştaki planım benim hani o savaş bir tarafta askeri tabii çok tamamen bir kontras evden gelen mektupları da işte soprano söyleyecekti tamamen kontras ama o 8 dakika içinde çok nasıl yapacağımı yapalım, düşünemediğim için tamamen savaşa odaklandım. Hı hı. Aslında çok iyi oldu çünkü Recep'in benden önceki parça evden Recep. gelen mektuplar evet. ve onunki çok lirik bir parça, benimki tamamen böyle şey gürültülü parça, o, o istemeden oldu. Ya öyle bir mizasına çıkmış sanki ortaya hı hı. ki e, tümü bir büyük bir eser sanki konseri. Amaç biraz oydu. Yani biz şöyle biz en güzel çalıştık aslında. Çok enteresan oldu. Herhalde çok fazla örneği yoktur. En azından Türkiye'de yoktur. Biz bir bütün eserleri beraber ortak çalıştık. Yani herkes kendi çalışmasını oraya yükledi. Herkes birbirinin eserini görebiliyordu çalışırken. Ne yapıyor, kim nasıl yazmış. O tabii biraz yönlendirdi. Ben mesela Recep'in eserini gördüğümde biraz daha değiştirdim stratejimi. Evet. Peki ama baştan mı belliydi yoksa sonradan mı şefçinin yeri <gülüyor> bir sıralama seçti. Yok hayır, sıralama yedi tane böyle tema seçtik. Yani onda işte Tarihçi Hasan Aykala yani Asafi'nin Aslan Erdoğusu. O, o yedi temayı sonra kendi aramızda bir şekilde. O belliydi yani sırası belliydi. Ama evet, burada aslında yeni bir deneyim. O evet. Şey ya da bizim çok karşılaşmadığımız şey, mutlaka vardı örnekler ama... Ben de çok evet. bilmiyorum, yani çok örnek bilmiyorum. Yani dünyada çok fazla bilmiyorum. Değişik bir şey oldu. Araları da Mahir Çetiz bağlı, yani internetleri yazdı. Onun böyle bir şey göründü, yani her şey tutkal gibi hepsini bir şekilde birbirine bağlayan çok, çok farklı müzikler var ama devamlı aynı bir şey geliyor. Buradan şunu mu anlıyoruz acaba? Biraz hadi işin içine espri de katalım çocukluğumuzdaki Volkdran'ı oluşturan aslanlar gibi hem ayrı ayrı seslendirebilir hem de bir araya geldiği zaman bütün bir eser olarak bir eser olarak bir de sanki öyle bir mizansene karşı karşıya gibiyiz. Ne dersiniz? Abi, amaç o. Tamamen o aslında. Doğru. Yani biraz Mahir'inkiler hariç zannedersin Mahir'e sormak lazım ama bire bir ayrı olarak mesela kendi başıma orulup bilen eserler var. Ama bir araya gelince tabii başka bir anlam ortaya çıkıyor. Kuşaklar da yani, derken bestecilerin kuşakları ve bildiğin çok uç nokta belki de aynı anlamını öbürse. Şey. O tabii onu bilerek yani Bilkent, Nusret Bey onu bilerek yaptı. Evet. Yani o tam işte 40'lı yaşlarda olan şey e Orta Ağaç evet. o biraz daha şey... Tolga önemli. Yayalar'ın e, zikrettiği ismi açalım. Müsret İspir, e, Birken Senfoni Orkestrası'nın şu anda orkestra sorumlusu, yani müdürü diye hani literatürde geçebilir. Aynı zamanda başarılı bir krenç sanatçısı evet. özellikle geçelim. Yani biraz da aslında onun da bu harçta belli bir e, katkısı var anladığımız kadarıyla. Tabii aslında evet. onun projesi. Yani ilk, ilk o yani fikir onun aslında. Hep, en başından beri Müsret Bey'indir. Bestecileri de aslında o yani, seçti. Bizi de o seçti diye. Ee, işte, Hasan Ali'de yandıydı. Tabi şeyde, tamir ettikleri evet. var. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Evet, yanımızda Onur Türkmen var. Diğer bir bestecimiz. İstanbul seyircisi de aslında tanıyor, sayılır Onur Türkmen'i. Daha çok ama Ankara seyircisi daha çok tanıyor bizim ismini uyduracağım bir de temasını. Benim eserimin ismi Devrildim. Teması da Gelibolu'da Tabiat. Burada bizim projemizin metni yazan tarihçi Hasan Ali Karasar'ın bize ilk bir projenin başında verdiği bir metin vardı. Orada bu Gelibolu'da Tabiat başlığı altında özellikle Anzak askerlerin tabiatla ilgili söyledikleri işte anılardan alınmış. ...bölümler vardı, alıntılar vardı. Orada tabii işte ne kadar... ...o savaşın akışına bir ara veren... ...biraz zamanı durduran bir konu. Çok yani, tezat yani. Tabii tabii, Yolun. tamamen tezat. Çünkü orada hepsinde ne kadar işte hayran olduklarını... ...ne kadar muhteşem bir doğası olduğunu... ...geri bolunu anlatıyor. Şöyle ifadeler var işte, biz böyle bir... ...tabiat görmedik, bu kadar güzel işte... ...yeşillik çiçekler, çiçek tarlaları... ...işte tabii deniz öyle bir yeşille malum. Ama daha, daha da, da rengarenk. Bizi pastoral evet. bir müzik mi bekliyor? Hayır, hayır. Aslında pastoral bir müzik beklemiyor. Şöyle şu sebeplerden dolayı. Ben şöyle bir çalışma yaptım. O Hasan Ali Karasar'ın metninden bir kolaj yaptı. Bazı küçük işte ifadeler aldı. Onu şiir haline getirdim. Kendimi de met yani kolay müzik diyebileceğim, avantajıma çevirecek bir metin haline getirdim. Belli simetrilerle çalıştım açıkçası. Fakat biraz daha ben bunun bir ritüel, bir ayin, pastoral bir şey değil de bir ayin, hatta bir meta ayin, meta bir ritüel. Yani savaş sonrasında biraz şöyle, bu metadan şunu kastediyorum. Hadesi. Evet, evet, ama şöyle biraz bütüncülük içinde. Yani o gün... Yaşananlarla bugün yaşananları bir arada buluşturan bir ritüel diye düşündüm. Ve özellikle orkestrada fısıltılar da yani hem bir askerin ağzından duyuyoruz işte devredim diyor işte ölmedim diyor işte gelincik tarlalar işte ezilen topraklardan papatyalar arasında devrildim diyor bir taraftan ölenlerin de fısıltı halinde sesini duyuyoruz sanki o günden biz bugüne duyuyoruz gibi uzaktan o sesleri öyle gencecik insanların ölmüş orada gencecik seslerin sesini duyuyoruz gibi bir ayin havası yani. Solist var mı Var evet. Zaten metin olduğu için soriste var. Tunçal Kurtuluş. Öyle bir bas soriste. Evet, Şan var. mı söylüyor peki, konuşturuyor musunuz? Şan söylüyor. Sonunda özellikle o tam işte ayin havasına girdiğimiz zaman orada konuşma yapıyor. Zaten o konuşmalar yankılanıyor. Orkestra da böyle bir durum. Yaklaşık kaç dakikalık beysel? Benim beş dakika belki birazcık sarkıyordu. 8 tane besteci çalıştık ve uzakta olmamıza rağmen biz aslında şöyle, onu da belki söylememde fayda var. Yani bu projenin merkezi Bilkent Müzik ve Sahne Sanatları'nda çalışan biz öğretim üyesiyiz. Yiğit Ağdam Rotoreya var. Biz tabii daha yakınız, sürekli konuşuyoruz ama diğer arkadaşlarımızla da işte e ilmeydi üzerinden çok şey çalıştık. Ee, yani tepkinli. Evet, evet. Yani bir etkileşim olmuş onunla. Evet, kesinlikle. Zaten fikir oydu. Yani bu aslında belki onu vurgulamak gerekir. Yani bu kesinlikle hani 8 tane arka arkaya sıralanmış eser diye düşünülmemeli. Biz hep işte herkesin yaptığına baktık, birbirimizin metinleri hakkında konuştuk. Yani bunu aslında tek eser diye düşünmek gerekir. Aynı sonuca çıktık. Tolga Yayalarla da görüştüğümüzde hani bir bütünün parçaları evet evet. Ama aynı zamanda ayrıca da seslendirebilecek eserler Tabi tabi ama yani o bütünü biz çok önemsedik Hatta e, şeyin avantajını da kullanmak istedik ki zannediyorum işliyor Yani bestecilerin farklı stilleri olmasının o akışta sürekliliğe yardımcı olacak bir şey olduğunu biz düşündük Öyle bir plan yaptık Böyle bir strateji uyguladı yani. besteciler üzerinde bakarsak Onur Türkmen diğer besteci isimlerini gördüğünde Avantaj olarak neyi gördü diğer besteci isimlerini görünce? Bu çeşitliliği gördü Yani ben arkadaşlarımı tanıyorum hepsini çok saygı duyuyorum hepsine. Ama o çeşitliliği bir strateji olarak gördük. Yani işte Tolga'nın ne yapacağını ben müziği yazmadan da tahmin edebiliyordum. Recep'in ne yapacağını hepsini tahmin edebiliyordum. Ve onun o kontrastların bir akış getireceği, akış ortaya çıkartacağını tahmin edebiliyorduk. O yüzden hep onun onu vardı aklımızda. Evet. Hadi yine espri katalım işin içine halı sahada nereye top atacağını bil evet, evet. bilecek kadar birbirimizi tanıyoruz evet, ve evet. bunun avantajlarını stratejik olarak kullandık diyorsunuz. Kullandık, kullandık tabii. Yani biz bunu hep bir tek e, akış olarak hayal ettik. Şimdi ilk kez de seslendiriliyor, öyle olacak. Daha sonraki seslendirmelerinde gelişecektir bu. Onur Türkmen müziği anlamına bakarsak, orkestra yazısı bağlamında bu müzikte... Daha önceki kompozisyonlarınızı bilenler anlamında neleri işaret ediyorsunuz? Şunlara daha çok dikkat etsinler. Benim için de belki yeniliktir diyebileceğiz belki de. Tabii tabii yani benim için bu şu açıdan önemli bir eser. Yani beni işte tanıyan varsa eğer, özellikle Türk müziği çalgılarını çağdaş müzikte kullanmamla ve makamları kullanmamla Hı -hı. tanıyorlar. Ama şöyle bir şey, ben... Son özellikle iki yıldır bunu nasıl başka bir yere taşıyabilirimin çok arayışındayım. O yüzden tiyatro üyeleri katmak, dramatik bir kurgu yaratmak, bunu çok peşindeyim. Aslında şu anda çalınmamış ama bu devrildiğinden önce üzerinde çalıştığım bu yönde eserler var. Ama devrildim bu safhadaki ilk seslendirilen eser olacak. Yani şeyle çok ilgiliyim. İcracıların aktör olarak sahnede yer alması burada da bir nebze de olsa onu işte fısıltılarla orkestra elemanlarına rol vererek bunu ilk böyle küçük bir adımla başladım. Benim için o açıdan önemli bu yani bu benim için. E, tabii şey. bu eserin seslendiriminin daha sonrasında söz konusu olduğu takdir veya da dinleme imkanı olduğu takdirde dinleyicilerin devrildim başlığıyla doğa anlatımı ve bir savaş ortamını Özellikle felsefi olarak da bir araya getirmek sanırım başka bir heyecan vesilesi olacaktır. Bunu da diyoruz ki eserler yaşadıkça aslında hayatta kalırlar. E, besteciler tabii ki bu dünyadan ama eserler ölümsüzdür. Eserimizin de ölümsüz olmasını tamamlayacak. Çok teşekkür ederim. Değerli yine bir besteciyle beraberiz Yiğit Aydın. Müsaade ederseniz Turgut Pölü'nün de örnek olduğu gibi torpil hakkında kullanmak arasındayım. Zira Yiğit Aydın benim çok öncelerden tanıdığım ve özellikle mesleki olarak, müzik yazısı olarak, çalışma disiplini olarak da çok iyi gördüğüm, iyi bir meslektaş olarak gördüğüm Neden meslektaş diyorum? Mesleceğinin yanı sıra aynı zamanda iyi bir müzikoloktur da kendisi. Özellikle Adnan Saygul'unla ilgili yaptığı çalışmalardan dolayı. Ve Yiğit Aydın'ı bizi internet üzerinden Ankara'dan dinlendiğimizi biliyoruz. Ee, Ankara dinleyiciler yakından tanıyorlar. Özellikle Hasan Uçarsu ile beraber e, hatta İlhan Osman bir eserin seslendirdiği Ankara Müzik Festivali'nin çalışında yaklaşık 12 yıl önce dinlemişlerdi. Oyun Adım Başka adlı eserinden. Şimdi ise İstanbullu dinleyiciler bu akşam tanışmış olacaklar. Daha derinden tanışmış olacaklar. Bu arada ben torpinizi destekliyorum çünkü ben yıllarca Yiğit Bey'e Ertuğrul Hoca'dan dinledim. Ertuğrul Ulusporat'tan çok anlatmıştı sizi. yani siz bana. Ee, bir programda sanırım Yiğit Aydın Metiyesi <gülüyor> diye özel bir program yapacak. Bir dost merhabası ve hoş geldiniz İstanbul'a. Hoş bulduk. Merhaba. Öncelikle eserinizin adını ve kaçıncı sırada yer alacağını öğrenebilir miyim? Parçam'ın başlığı Kıyıdaki Ölü, 10. sırada yer alıyor. Solisti bir eser. Evet, Kadın Sesi, Metro Sopranlı bir orkestra için. Ne anlattınız? Ayağınızın metin var mı? Ya da ne kurguladınız? Bu, bu projenin kapanış müziğinden önceki son kısmı benim parçam. Ve In Memoriam diye bir başlık Hı. kendi aramızda düşündük. Proje Kimin aramızda? <gülüyor> Çanakkale Savaşı'nda ölenlerin anısına, Çanakkale Savaşı'nı anmamızla ilgili bir proje ve anma kısmını ben yapıyorum. Bir yerde, şimdi tabii siz biraz önce güzel bir metafor kullandınız, hani alı sağa herkes birbirine top atıyor, nereye atacağını biliyor. Ben Onur'dan alıyorum topu. Onur'un eserinde devrildim başlığı. Onu tabii benim kendi yorumlamam, ölen bir asker. Ben de kendi parçamda ölen askerin anısını taşıyan bir kişiyi ele almak istedim. Ve onun ruh halini ele almak istedim. Ben ölen kişiyi anan birisiyle ilgilenmek istedim. Ve o kişi olarak da askerin annesini düşündüm. Ve aslında bir tür ufak program metnim de var benim. Orada da açıkladığım şey oğlunun savaşta öldüğü haberini alan bir annenin Oğlunun ölümünü hayal etmesi ya da oğlunun ölüsünü görmesi. Tabi bunu istemeden bu bir fantazma aslında bir tür korku durumu. Aynı zamanda bir tür horror vizyon denilebilir. Onu hayal etmesi ve onu hayal ettikçe kendi hayalinde kendi bedeniyle oğlunun bedeninin iç içe geçmesi. Kendisinin de ölmesi bir yerde. Metin kullanıyorum tabi. Çelişkileri, sorgulamaları ve bir yerde bir tür iki bedenin iç içe geçtiği bir hal. Yani oğluyla ölmek. Merak ettim peki. Psikolojik boyutta mı yıldırıyorsunuz yoksa spiritüel mi daha çok? Hani... Biraz bu soruyu yanıtlamakta zorluk çekerim. Aslında ben kendi çünkü aslında besteci her zaman bilmiyor ne yaptığını. Özellikle sonuçları itibariyle. O belki biraz dinleyenin de karar vereceği şey. Şimdi ben de dinleyenler tarafına geçtim. Ayinsel bir taraf olmasını istemedim. Yani ayinsel bir anma veya bir tür Resmi bir ölü. Yani pilgrimage lafın evet. Türkçesini düşünelim. Yani oraya gidip de anıp şey yapma öyle değil. O tarz değil. Onun nedenlerini de açıklayayım. Şimdi ben tabii bunu düşünürken bir resim alıyorum. Zaten resmin başlığı kıyıdaki ölü. Ben o başlığı alıyorum. Ressamı Ertuğrul Oğuz Fırat. Ertuğrul Oğuz Fırat'ın bir eseri kıyıdaki ölü. Umarım program metninde yer alır. Çünkü örneğin ben partisyona koyuyorum bunu. Normal orkestra partilerinde de var kıyıdaki ölü. Aynı zamanda Ertuğrul Oğuzurat'ın iki metnini kullanıyorum. Daha doğrusu şiirlerinden bir kolaj yaptım. Kendi aktarmak istediğim içerikleri ilgili olarak. Kıyıdaki ölü ilginç bir şey. Ertuğrul Oğuzurat'ın bana hediye ettiği bir resim yıllar önce. Yani hediye etmesinin özel bir nedeni var mıydı onu da bilmiyorum. Ama bazı öğrencilerine resim ...hediye etmişti. Onlardan birisi de benim. Belki de bugüneyim. E, Aslında öyle olmuş oldu. Çünkü Ertuğrul Hoca... ...geçtiğimiz Ekim ayında... ...aramızdan ayrıldı. Ve o öldükten... ...bir saat sonra yaklaşık ben yanındaydım. Evindeydim. Ve şimdi tabii bu iki yönlü bir şey... ...yani benim açımdan... ...bakıldığı zaman Ertuğrul suratı Fırat'ı... ...anmayla ilgili bir kısmı da var. Çünkü Ertuğrul Oğuz müziğini... ...fazla dinleme fırsatımız olmuyor benim bu konudaki bazı girişimlerim oluyor ama genelde yaz zor e, gerçekleştirebiliyoruz ya da çok vakit alıyor bunların. Ufak bir paracılık için biz İdila'nın bize konuk oldu İdil Gület iki haftada e, onun Ertuğrul Fırat albümünden de örnekler verdik. Evet. E, Sağolsun Ertuğrul Olcayı. Bu aralar çok evet. anıyoruz. Evet. evet. Yani CD kayıtlarına... AK şey, Müzik sayıcılar şey, daha rahat dolaşılabilir. Evet, AK, AK Müzik o konuda çok büyük katkı. Aslında şöyle Ertuğrul Fırat'ın bir tür fanatikleri vardır. Bir tür demek istiyorum. Çok yanlış anlaşılısını da istemiyorum ama Ertuğrul Hoca şöyle söylemiştir öğrencilerine. Hani ben öldükten sonra fasık anlamda mi? bir anma yapmayın veya dini anlamda bir anma yapmayın diye bir vasiyeti var. Bunu ben doğrudan dinlemedim ama o sırada çok yakın çevresindeki öğrencilerin aktardığı bir şeydi. Örneğin Zuhal gibi. Yine en yakın çevresindeki Tarık gibi öğrencilerinin yakından bilenlerin. Zuhal Selçuk Tarık'ta mı? Zoal Selçuk da, Zoal Selçuk aynı zamanda Akmizi'yi... Sahibi Kerim Selçuk'un Selçuk kız kardeşi. Evet. Benim açımdan Ertuğrul Suratla ilgili bir durum da söz konusu. Yani onları bir araya getiriyorum. Ertuğrul Surat açısından bakıldığı zaman o şiirlerini ölüme dair konuları çok işleyen bir yazar. Genelde kendi annesinin vefatıyla ilgili yazar. Yani burada iki bedeni bir araya getirme aslında burada biraz paradoks. Yani benim burada sahnelediğim şey de anne kendi bedenini oğluyla kaybettiği oğluyla bir araya getiriyor. Ama aslında nasıl anlatayım? Mutfak kısmında benim kendi fantazim içerisinde aslında Ertuğlu Sıratın annesiyle bir araya gelmesi, onu anması vesilesi. Şey. aslında tam tersi durum var. Tabi yani Feyzan Başarın yazdığı kitapta mesela daha önce tez olarak da Ertuğlu Sırat'la yaptığı söyleşileri baktığımızda orada Ertuğlu Sırat'ın annesiz, daha doğrusu hakikaten annenin ondaki durumunu nelere vesile olduğunu gördüğümüz durumun bu da tam tersi söz konusu. Bu kez anne evlatsız kalıyor. Yani burada ama siz aslında fırsatı da değerlendirerek, hani ustanıza bir saygı duruşunda bulunuyorsunuz. Anlamam kadar. Esasen öyledir. Bir de burada sadece hani ben bunu saygı duymak için sadece yapmıyorum. Tabi o kısmı var. Ama bir de besteci olarak sizin bir ilhama ihtiyacınız var. Hele hı. metin kullanıyorsunuz. Metin çok çok önemli. Çünkü bütün yazacağınız müziği organize eden, hı. onu sahnelemenize yol açan gereç metin. Hı. Yani metne hı. müzik yazıyorsunuz. Şimdi tabi ben burada resmede müzik yazıyorum. Hı hı. E, ve, bu arada annesini kaybettikten sonra resme başlıyor Ertuğrul. Evet, Onda evet bil, doğru. Öyle bir kısmı da var. De ve evet. tabi burada bir taraftan da öğretmenime saygımı sunmak istiyorum. E, onu düşünmek istiyorum. Anma lafını aslında çok kullanmak istemiyorum. Ve onu düşünmek istiyorum. Diğer yandan da o bana çok güçlü bir ilham veriyor. Yani... Çünkü bu metni sağlıyor, bu resmi sağlıyor, bu resim içerisindeki o bedenlerin iç içe geçmesi, bedenin doğayla iç içe geçmesi. Çünkü hani Onur'dan topu devre aldım ya, devrilmiş birisi var orada kıyıda, tabiat içinde ve burada dikkat edersiniz, bu resimde çok canlı ve girift bir tabiat içerisinde bir ölü beden var. Neredeyse bazen ölü beden tabiattan ayırt edilemiyor denizin yanında hem kadın hem erkek gibi yani tam olarak ayırt edilemeyen bir beden. Doğayla iç içe geçmiş. Yani insan, özetle. Belki içinde birisini taşıyor. Evet. Yani bütün bu okumalara imkan veren bir şey ve tabii bende tabii belli bir fantezi oluşturuyor. Ben de onu müziğe dökmek istiyorum. Bir de tabii onu bir metinle birleştiriyorum. Tüm bu konuştuklarımızın nasıl bir faydası var? Bir yerde tabii en azından ilham düzeyinde ama aynı zamanda desteleme sırasında yapısal düzeyde de bir, çok katmanlık oluyor. Yani bütün bunların hepsi de ilişkisi, görsel materyalle ilişkisi ve bunlar hepsi bir arada. Benim açımdan ele alabileceğim çok güçlü bir malzeme ve çok katmanlılığı tematik olarak için Güçlü bir düşünce etkisi. Sonunda. Yaklaşık kaç dakika sürüyor? 6-7 demek lazım şu aşamada. Peki teşekkür ediyoruz abi. Hayır, teşekkür ederim. 94.9 Açık Radyo'da Alla programındasınız. Değerli az önce söyleştiğimiz konumuz Besteci Yiğit idi. 18. Nisan 2015 tarihinde Cemal Erişti'ye konser salonunda Şef Matthew Kore idaresindeki Birken Sefano Orkestrası tarafından gerçekleştirilen Çanakkale'nin 100. yılı anısına başlıklı konsere dair söyleştik. Ve bu konserde soprano Asile Karayuğuz, Bas, Tuncay Kurdoğlu, yanı sıra anlatıcı olarak İrem Arslanaydı ve Mert Yavuzcan yer aldılar. Proje direktörü Nusreti İspir Kuratör ve kurgu ise Hasan Ali Karasar'a aitti. Son olarak Şef Meti Koruy ile yaptığımız söyleşimizi sizlerle paylaşacağız. Is it first time in Istanbul or Turkey? No, this is my third time in Istanbul, fourth time in Turkey. With Istanbul studios? No, when I visited Istanbul before, I came as a tourist. And I had worked with the orchestra, Latin Angle, last year in Istanbul, last in the A musical travel, Absolutely. but in musical travel. Your first time in Istanbul. Yes, my first yeah. time performing in Istanbul. The uh, works between two uh, union, the war, but peace. It seems to me that this uh, tragedy of Belitung, Çanakkale, Belitung. It seems to be that Turkey and Australia were dragged into the tragedy of World War One and had no business being there. Yes. And yet, like so many countries, they lost so many people fighting for what? Over treaties and things like this. World War I should never have happened. We know that, but there was so much, so many people that really had so little to do with what was going on in the Balkans in Central Europe that places like Turkey and Australia dragged in. This is insanity. Yes. But then, of course, we had this modern warfare where a generation of young men died for no good reason. And I think Australians and Turks understand that these big scars are something that formed us. It makes us the countries we are today, for better or worse. This is what happened. And now, even though we were enemies during the war, mm -hmm we're brought together like that. I think you know here in Turkey very well that a lot of Australians come to Turkey to pay respects and love that the Turks also respect their own and our sacrifice. And also Australia is a country that has a lot of Turks living there. So I think now we're friends with the tragic past. Bu hemen şefimiz bunları anlatırken şu an gözleri doluyor. time enough time to study all these works because there are plenty. Um, <laughs> how did you um, communicate with the composers, also with the orchestra? Because I think you are living in Australia. No, I live in London, but oh, I'm Yeah, no, yeah. It's, it's better, but... It it's still a long way. Um, did I have enough time? No, but I never feel I have enough time. <laughs> it doesn't matter whether it's by Mozart the Beethoven or Machetechis. I always feel I need to study more. It's like, it's endless studying music, I find, because you keep finding new things, and these a big, complicated programs. But when I got the scores, I was traveling around the world and going through them, and every few days I would write to composers saying, bar 16, do you mean this? Bar 93, is this correct? Do you think this tempo is So before I got here, I think every composer I was in contact with about various aspects of their piece. Yes, thank you, it's very helpful. Yeah. And dropbox. Uh, drop, dropbox, that's true. Did you know before some of the composers? The only composer that I knew before is Mahitathis. And I've known him for a long time. From America? Done. No, from the United Kingdom, oh. uh, from Manchester. He and I were both working up there at oh, the same thing. time. And I did some of his works. Uh, there you know 10 years ago or so mm -hmm, mm -hmm. i think also the uh, bbc uh, played one of his works you know. the bbc please has played a number of his works yeah not with me but they've done it too yeah will they conduct a turkish composer later uh, yes uh, for sure but i have no plans at the moment <laughs> <laughs> which uh, composers did you like in this concert <laughs> <laughs> Uh, you're not going to get me to answer that question. <gülüyor> <gülüyor> okay. uh, one more, um, did you conduct before any Sizler, composers? Maybe. Hmm. Only <gülüyor> my. On. Yeah. Boyun, boyun, Thank you very much. Thank you, gentlemen. Uzak diyarlardan evlatlarına harbe götüren analar, göz yaşlarınızı indiriniz. Evlatlarınız bizim varlığımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat büyüyeceklardır. Onlar bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır. Haftaya bir başka Alla Turka'da bir arada olmak dileğiyle. Hoşçakalın, esen kalın değerli dinleyenler.